Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, Diyarbakır'dan, Karaca Dağı'dan Selahaddin, Selamünaleyküm Hocam, bir Aleyküm. sorum olacaktı. Zekat kimlere verilir, oğula verilir mi? diye sormuş efendim. Evet. Zekat kimlere verilir, oğula verilir mi? Zekat oğula verilmez, anaya, babaya, amcaya verilmez kısaca anlamak gerekirse kendisine varis olacak olanlara zekat verilmez. Evet gerisi fakire yolda kalmışa hürriyetini kaybetmiş olanlara bununla beraber gönlü İslam'a ısınsın diye gayrimüslimlere de kitap eline de aynı şekilde zekat verilir. Ama kendisine varit olacak olanlara zekat veremez. Yakın akrabaya veremez çünkü onlara bakmakla sorumludur, yükümlüdür. Zekattan değil, zekat fakirin hakkıdır, yoksunun hakkıdır, ihtiyacı olanın hakkıdır. Ötekilerine kendisi bakmak zorundadır. Buna mecburdur. Dolayısıyla evlada, anaya, babaya zekat verilmez. Kardeşe zekat verilmez. Evet. Efendim Mehmet Elmas selamun aleyküm hocam. Aleyküm Allah'ın sayısız nimetlerine karşılık şükrümü nasıl yerine getirebilirim? Evet. Eğer şükretmemiz gerektiğini biliyorsak, anlamışsak, Allah'ın bize sayısız nimet verdiğini kabul ediyorsak, bu durumda hamdolsun imanla bakıyoruz demektir. Şükretmek için çaba gayret sarf ediyoruz, şükretmenin yollarını arıyoruz demektir her nimetin şükrü cinsiyle yapılması gerekir. Yani Allah göz vermişse, göz nimetine şükretmek için hikmetle bakmak gerekir. Hakikati görmeye, anlamaya çalışmak gerekir. Evet. Onunla Allah'ın ayetlerini okumaya çalışmak gerekir. Hem indirdiği ayetleri hem afaktaki ayetleri, gözümüzün gördüğü ayetleri okumaya çalışmamız gerekir örnek verdim bunu böyle. Mal vermişse evet malın şükrünü malıyla yapması gerekir. İkram ederek, ihsan ederek Rabbim bana ikram ettiği ben de şükretmek için, Rabbime teşekkür etmek için onun sevdiği bir şeyi bununla yapayım. Onun bana verdiği ikram ettiği gibi ben de ikram edeyim. Ben de kerim olayım. Nasıl ki Rabbim bana ikram ettiğinde şükredip Teşekkür edip, sevinip, aynı şekilde Rabbim benden razı olsun, sevinsin diye, benim de kerim olarak ikram edip, Rabbimi sevindirmem lazım. Onun beni sevindirdiği gibi, benim de Rabbimi sevindirmem lazım. Allah'ın kullarını sevindirince, Rabbini sevindirmiş olursun, kendi adına. Evet, Allah şükredince nimeti arttırır. Allah hepimizi şükredenlerden eylesin inşallah. Amin. Efendim, bir efendim sizi çok ama çok seviyorum. Bizi sizinle tanıştıran Allah'a hamdolsun, şükürler olsun demiş. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Allah için seviyoruz. Allah diyeni seviyoruz. Allah'ı seveni seviyoruz. Allah için seveni seviyoruz. Allah bizi hem dünyada gönül itibariyle beraber eder, hem ahirette bizi beraber eder inşallah. Amin. Allah sevenleri, kendisi için birbirini sevenleri mahşub etmez, ikram eder. Allah için sevmek demek Allah'a olan sevgimizin tecelli etmesi demektir, üzerimizden gönlümüzden taşması demektir. Allah'a olan sevgimiz, aşkımız, muhabbetimiz ne kadar şiddetliyse o kadar dışarı tecelli eder. Yani o kadar Allah için seversin. Elbette ki bu derece derecedir. Her birinin her birine olan sevgimiz imanına göredir. Allah'a olan sevgisine göredir. Allah'ın ona olan sevgisine göredir. Allah için seven ve Allah için o sevgiyi ...kazanan kullara mübarek olsun diyoruz. Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm demiş bir izleyicimiz. Neden cemaatler kendi dışındaki diğer cemaatlere gidilmesini uygun görmez? Hepsi aynı Allah'a anlatmıyor mu? Diye evet. efendim. Cemaatler sadece Allah'ı anlatmıyor. Cemaat demek Allah'ın rızasını kazanmak için herhangi bir işi yaparken... Bir araya gelen topluluk. Mesela cemaat vardır. Allah'ın rızasını kazanmak için yoksullara yardıma kendini adamıştır. Bu bir cemaat. Cemaat vardır. Allah'ın ayetlerini öğretir. Cemaat vardır. Sadece mescit yapar, cami yapar, çeşme yapar, köprü yapar cemaat deyince böyle hepsini sanki böyle hepsi aynı şeyi söylermiş gibi anlamak doğru değildir. Bunların bütünü ümmettir. Ama her biri bir cemaat, her biri bir iştedir, işte olmalıdır. Herkes en güzel şekilde hangi işi yapıyorsa onu yapmalıdır. Aynı şekilde hepsi de birbirini destekler, birbirine yardım etmiş olur. Hepsi de birbirini sever ve takdir eder. Biri ben ötekinden üstünüm diyemez. Böyle bir haka sahip olmaz. Kim Allah için güzel bir şey yapıyorsa o takdir edilmelidir. Aynı şekilde elinden geliyorsa ona yardım etmelidir. Gelmiyorsa evet onu sevmelidir. Aynı zamanda hak olduğunu söylemeli. Ona dua etmelidir. Eğer birbirini sevmiyorsa bir sorun var. Birbirine Evet, gidip gelebilirler. Herkes, her cemaate gidip onları dinleyebilir. Onlarla beraber olabilir. Onlara yardım edebilir. Ama insan yolu yürürken, guslat yolunda yolculuk yaparken bir mürşid-i tabi olabilir. İki tanesine tabi olamaz. Yani iki tanesiyle beraber yürüyemez. Çünkü gideceği yol bir tane yoldur. Evet. Hepsi de sırat-ı müstakimde olmuş olsa bile bir tanesiyle yürür. Mesela kafileler hacca gidiyor. Bütün kafileler bir olsun desek doğru olur mu? Doğru olmaz. Her biri bir ile hacca gidiyor. Cemaatler de böyledir. Eğer bunlar Allah yolunda Allah'a vuslat eden bir cemaatse bu durumda biriyle o yolculuğu yaparsın ama diğerlerinin hepsine gidebilirsin, dinleyebilirsin, yardım edebilirsin, beraber olabilirsin. Buna beraber sevmen gerekiyor zaten kardeşin. Evet, yoksa birbirine gidemez, birbirine birbirinin sohbetine katılamaz demek doğru değildir. Söylenenler biraz aşırı gitmiştir. Farkında olmadan aşırı gitmiştir. Oysa ki biz bunun tam tersini söylüyoruz. Kardeşlerimize söylüyoruz. Nerede bir evli görseniz, duysanız, bir müsilik hamuru duysanız, mutlaka ziyaret edelim. Ziyaret edelim, istifade etmeye çalışalım. Bu fayda verir. Mümin her çiçekten öz toplayan arı gibi olmalıdır. Bal yapması için toplasın, toplamalıdır. Eğer gitmeyin diyorsa bir sorun var. Nasıl bir sorun var? Kendine güvenmiyor ondan eğer bir başkasına giderse, açığı ortaya çıkar, yanlış yaptığı ortaya çıkar, bir şey bilmediği ortaya çıkar, bu ortaya çıkmasın diye, başka cemaatlere gitmeyi yasaklar. Bunlar gerçek değil, bunlar sahte. Oysa ki, eğer, farz edelim ki biri bizimle beraber oldu, gittiği başka bir yerden, güzel bir kelime öğrendi, benim ona teşekkür etmem lazım, benimle beraber olan birine yardım etmiştir. İkram etmiştir ona. Ben ona teşekkür borçlu kalırım. Evet onun için gidemez diye bir şey yok. Gider ama yolculuğu yaparken bir yerden yapar. Mürşidiyle beraber yapar yani. Mürşidiyle beraber eğer bir başkasını da severse sevgisi hiçbir zaman kebale ermez. Birini sevmesi gerekir, o birine teslim olup onunla beraber yürümesi gerekir, yolculuğu yapması gerekir. Yoksa o başka söyler, öteki başka bir şey söyler, bir bunu yapayım, bir ötekini yapayım derken ikisini de yapamaz, beceremez. Dolayısıyla yolu da gidemez, yürüyemez. Onun için bir kişiye uyar. Tabi olur ama herkesten istifade edebilir. Evet. Efendim İstanbul'dan Sümeyye, selamünaleyküm. Aleykümselam. İlk iki çocuğuma gebeyken nafile orucu tutmadım, üçüncüsünde tut, tutsam hakka girmiş olur muyum? Hayırlı yayınlar efendim. Evet, herhangi bir şekilde hakka girmiş olmuyoruz. Ama eğer çocuk bundan etkilenmeyecekse nafile oruç tutabilir eğer etkilenecekse, nafile oruç tutması doğru değildir. Çocuğun hakkını gözetmelidir. Dolayısıyla sadece nafile değil, farz oruç için bile böyledir. Çocuk etkilenecekse, zarar görecekse, oruç tutmaması gerekir. Evet, Çocuğun hakkını gözetmelidir. Onun için geçerse çocuğun hakkı geçer. Öncekilerin değil. Evet bir izleyicimiz. Efendim benim kız kardeşimi benim kız kardeşimi tutukladılar. Öğrencidir. Ona dua etmenizi istiyoruz. Duanı bizden esirgeme efendim. El erzen Allah razı olsun. Her ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin önce onun bir imtihan olduğunu unutmamak gerekir. Bu imtihana bazen biz Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi bu nereden başımıza geldi dediklerinde Allah buyuruyor, kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı. Bazen bir şeyi kendi elimizle yaparız. Kendi elimizle demek kendi elimizle kazandıklarımız. Bazen bunu dilimizle yaparız, bazen tavrımızla, hareketimizle yaparız. Bazen yaptığımız bir işle yaparız. Her ne olursa olsun bize düşen selamette olmaya çalışmaktır. Bize fayda vermeyen hiçbir şekilde ne dünyamıza ne ahiretimize faydası olmayan şeylerin peşinden koştuğumuzda onun cezasını çekeriz. Cezasını sadece kendimiz çekmiyoruz. Bizimle beraber olanlar, bizi sevenler, ailemiz de bizimle beraber çekmiş olur ki onları da cezalandırmış oluruz. Neye karşılık cezalandırmış oluruz? Hiçbir şeye karşılık. Hiçbir faydası olmayan şeylere karşılık hem kendimize hem ailemize ceza vermiş oluyoruz. Dolayısıyla hiç kimse tek başına değildir. Herkes bir şeyi yaparken hem kendi hesabını yapmalı hem ailesinin hesabını yapmalıdır. Yapmıyorsa bu durumda ailesini ciddiye almadı. Kendisiyle beraber olanları ciddiye almadı. Ben deyip Sadece kendi nefsini düşündüğü, bana göre bu böyledir, bunu böyle yaparım. Sonra ne olacağının hesabını yapmadan hareket ettiği demektir. Olması gereken şey, tövbe etmektir. Önce bunu yapanın tövbe etmesi gerekir. Yapan eğer tövbe etmezse, biz istediğimiz kadar ona dua edelim, dua fayda vermez. Ama o tövbe ederse, evet yanlış yaptım, tövbe ediyorum ya Rabbi derse, bu durumda evet, dua o zaman devreye girer ve işe yarar. İnşallah kardeşimiz hem tövbe eder, biz de hep beraber aile de onun için zaten duadadır. Allah inşallah onu hürriyetine kavuşturur. İnşallah. Bu durumdaki bütün kardeşlerimizi inşallah Allah hürriyetine kavuşturur. Evet. Efendim, Metin isimli bir izleyicimiz İyi akşamlar, on bir yıldır evliyim, çocuğum olmuyor, Yurta yeni doğmuş bebek alırsak caiz olur mu? Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar demiş efendim. Allah razı olsun, hem caiz olur, caiz demek uygun olur mu? Hem caiz uygun olur, hem de mutakabının karşılığı ayrıca Allah onu ikram eder. Anasız, babasız bir evlada analık, babalık yapmış olur. Onu büyütmüş olur. Evet, bunu karşılığını ancak Allah takdir eder. Böyle durumlarda aslında bütün kardeşlerimizin, bizi dinleyenlerin bunu böyle anlaması gerekir. Onlar yurtta anasız, babasız evet, büyürken onlara ana baba olmak birine veya ikisine gücü yetenlerin mutlaka bunu yapmaları gerekir. Ama bunu yaparken Allah için yapmaları gerekir. Hem evladımız olsun, hem et, Rabbimizin rızasını kazanalım. Hem onlar anasız babasız kalmasın, hem bizim evladımız olmuş olsun. Başka türlü bakmak zaten doğru değildir. Zaten o öyledir. Yani biz onları büyüttüğümüzde onlar bizim evladımız olur zaten. Onlar da evet, aynı şekilde bize ana der, baba der. Yani bir çocuk anasına babasına ne kadar düşkünse onlar da aynı şekilde o şekilde düşkün olur. O şekilde sever, o şekilde de gerekeni yapar. Hatta mesela hiç onlar haberdar edermeseler asla anası veya babası gerçekten gerçek anası babası olmadığını bilmez. Diyelim ki gerçek anasıyla babasıyla büyüyünce karşılaşsalar, öyle bir durum olsa kimi tercih ederler? Kendisini büyüteni tercih ederler kendisini analık, babalık yapanı yüzde yüz tercih ederler. Evet. Hem caiz olur, uygun olur hem çok da büyük sevabı kazanmış olurlar. Söyledim. Karşılığını ancak Allah takdir eder. Bizim için evet hayır olur inşallah. Diğer kardeşlerimize de aynı şekilde öyle tavsiye ediyoruz. Evet. Efendim bilgisayacımız selamun aleyküm hocam akrabamla küsüm, üç kez küstük, ben üç kez gittim ama bundan sonraki durumdan mesul muyum? Evet. Bu duruma göre değişiyor. Eğer üç kere değil, on üç kere, yüz üç kere de gitmiş olsak, eğer baksak ki karşımızdaki barışmaya yanaşıyor, evet o anda bir daha barışmak için çaba gayret sarf etmek gerekir, gitmek gerekiyor. Üç sefer gitmişsek vazifemizi yapmışız, sonra bekleriz. Beklememiz gerekir. Evet, öyle bir an gelir ki o da barışmak ister. Evet, o zaman bize de düşe barışmaktır. Yoksa üç sefer gitmişim, barışmıyorum demek doğru değildir. İnşallah öyle yapacağız. İşi böyle sayıya da bağlamıyoruz inşallah. Böyle bir imkan olduğunda, fırsat olduğunda barışmak için çaba gayret sarf ederiz inşallah. Efendim Ankara'dan Sevim, Barış Elma'da sarhoş insanın pişirdiği yemek yenir mi? O yemeğin maneviyata kötü etkisi olur mu? Teşekkür ederim efendim demiş. Evet sarhoş insanın da yaşadığı, yaptığı yemek, pişirdiği yemek yenir. Sadece sarhoş insanın değil. Bir Yahudi, bir Hristiyan da yemek pişirince yiyebilir miyiz? Evet yiyebiliriz. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Allah öyle buyurdu ayet Evet onların yemeğini yiyebilir. Yemeğinizi onlara ikram edebilirsiniz. Buyurdu. Ehli kitabı için, Yahudi ve Hristiyanlar için. Böyle sarhoşu böyle aşağılamak, onu imansız saymak, evet büyük bir yanlış olur. Sarhoşun yemeği yenmez dediğimizde Yahudi'den, Hristiyan'dan daha aşağı o müşriktir demiş oluyoruz. Bu kelime küfür bir kelime bir önce okuduğum ayete göre ayete ters düşmektir ayeti kabul etmemektir köfürdür bu evet sarhoşun yemeki de yiyilir sarhoşlar beraber yemek de yiyilir kendini kirletmiş yani yanlış yapmış onu o kadar abartmaya gerek var mıdır evet, kendine zulmetmiş ama hiçbir zaman bir müminin imanını yok saymıyoruz, bir günahını imanının önüne koyup imanı yok saymıyoruz. Öyle yaparsak, imanı küçümsemiş oluyoruz. Allah'ın kuğrunu sevmesini küçümsemiş oluyoruz. O bu yanlışı yaptı. Bizim ondan daha büyük yanlışlar yapmadığımız ne malumdur? Kim bilir bizim nasıl yanlışlarımız vardır. Eğer bir kula karşı kibirleniyorsak, bir sarhoşa karşı kibirleniyorsak, ben onun yemeğini yemem diyorsak, günah olarak bu bize yeter. Günah olarak bu bize yeter. Öyle bir kibirlendik ki, onun imanını yok saydık. Allah'ın ona olan sevgisini, onun Allah'a olan sevgisini küçümsedik, yok saydık. Günah olarak bu yeter. Yani Allah'ın gazabına uğramamız için bu yeterlidir. Kibrimizden dolayı. Allah bizi böyle şeylerden muhafaza etsin. Böyle şeyleri düşünmek, böyle konuşmak kesinlikle doğru değil, yanlıştır. Evet Bir kardeşimiz eğer böyle bir yanlış yapıyorsa bize düşen ona sarılmaktır. Ona yardım etmektir. Ona Allah'ın aşkının, muhabbetinin, o imanının tecelli etmesi için O'na yardım etmektir. Yani içkiyle değil, Allah'ın muhabbetiyle sarhoş olman gerekir deyip O'na Rabbini hatırlatmaktır, O'nu kendine getirmektir. O'na taş atmak, küçümsemek ya da imanını yok saymak değildir. Evet. Efendim, devamla izleyicimiz. Kardeşlerim bira kullanıyor. Büyük kardeşim çalışmıyor. 43 yaşındaki 43 yaşında 3000 lira büfe bira borcu var. Annem babamdan kalan üzerimdeki hakkını verdim. Şimdi o borcu ödemekle gireceğim günahtan korkuyorum. Ödemesem uyuşturucuya girerse diye korkuyorum. Duanızı istiyorum efendim. Demiş. Evet. Sadece dua yetmez. 3 bin lira eğer bir de işki borcu varsa, annemden kalan onun hakkını verdim diyorsak hak bir tek anasından kalan biraz değildir. Hak aynı zamanda bir de kardeşlik hakkı vardır, akrabalık hakkı vardır. Evet ona yardım etmesi gerekir, kardeşine, kardeşlerine yardım etmesi gerekir, aynı zamanda onun borcunu da hemen ödemesi gerekir, belki biraz da yardımcı olup gönlünü alması gerekir daveti böyle yapabilir. Evet, Kurtulsun istiyorsa içkiden, uyuşturucudan daveti böyle yapması gerekir. Yererek değil, kötüleyerek değil. İmansız muamelesi yaparak değil. Evet, hem ikram etmesi lazım, yardımcı olmaya çalışması lazım. Gelip kardeşiyle, ablasıyla dertleşmesi lazım, bunu sağlaması lazım. Onun için öncelikle bir de böyle uyuşturucuya düşmemesi için o tedbiri de almalıdır, gerekeni yapmalıdır. Hiçbir şey birden olmaz. Yavaş yavaş, emek vererek, fedakarlık yaparak yardım edebiliriz. Evet. Efendim bir izleyicimiz, selamünaleyküm hocam. Yolculuk yaparken, 30 kilometre yol gittikten sonra <gülüyor> namaz vakti girerse, Otobüs durmadığı için Gideceğimiz yer 200 kilometre Otobüsten indiğimizde Namazımızı kaç rekat kılmalıyız Aynı şey dönüşte de Namaz vakti girerse Yası namazı evimize gelince Kaç rekat kılmalıyız 2 mi 4 mi hocam selam ve duayla kalın Allah razı olsun Her iki halde de 4 rekat olarak kılması gerekir Her iki halde de Bununla beraber o yolculuk esnasında, misafirken veya ile de iki kılması gerekmiyor. Dörtte kılabilir. İkiyi kılmak, evet, izindir, ruhsattır. O yolculuğun, yolun ya da misafirliğin meşakkatından dolayıdır, zorluğundan dolayıdır. Evet, onu iki olarak kılar. Ama iki değil de, hepsini de dört olarak kılabilir. Onun için. Eğer bir gerekiyorsa iki kılar, Gerekmiyorsa 4 da kılabilir. Yoksa ile de iki kılması gerekir diye bir şey yoktur. Bir kayda kural yoktur. İki de kılar 4 da kılar. Buna beraber 4 kılması o her iki halde 4 kılması gerekir. Çünkü vakitin girişi çıkışı onu gerektir. Evet. Efendim Mardin'den Azize Yalçın. Selamünaleyküm hocam. Eşim camiye gitmeme izin vermiyor. Ben buna çok üzülüyorum. Bazen de bu yüzden ona çok kırılıyorum. Etrafımda televizyondan başka dinimizi öğretecek kimse yok. Ne yapmalıyım? Lütfen yardımcı olun demiş. Evet. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Eşleriniz mescide gelmeyi istediklerinde onlara mani olmayın diye emir vermiş. Hem de beş vakit. Belki eşine bu ne hatırlatması gerekir? Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Belki bu kararı onunla beraber vermesi gerekir. Hangi camiye, hangi mescide istiyorsa, tercih ediyorsa ona da gidilebilir. Kimlerle gitmek istiyorsak onlarla da gidebiliriz. Yani bir yol bulmak gerekir. Ama hamdolsun bu zamanda böyle bilgiye ulaşmak gerçekten kolaydır. Evet, özellikle mesela diğer televizyonumuz için söylüyoruz. Bu bir sadece televizyon olarak görülmemeli, anlaşılmamalıdır. Evet, Diyar medresesi, Diyar mescidi, Diyar dergâhı. Kardeşlerimiz her televizyonu açtığında mutlaka Onları, Allah'ı hatırlatan bir sohbet bulur bir Ya da günde üç sefer cüz okunuyor. Biri Türkçe, biri Arapça, biri de Türkçe, Arapça. Olmak üzere üç cüz okunuyor her gün. Hemen her konuda o eğitimi almamız için inşallah yeterdir. Yetmez. Bir de o vuslat yoluna girip o yolculuğu yapmamız için de yeterlidir. Nefsin teskesi, terbiyesi için aynı şekilde gönlümüzü açtığımızda, dinlediğimizde, beraber yürümeye çalıştığımızda nefsin tezkesi de gerçekleşir. Allah'a dostluk da gerçekleşir inşallah. Kusfat da gerçekleşir inşallah. Bu bir imkan Allah ikram etmiştir. Evet, kardeşlerimiz, dinleyenlerin bunu böyle anlaması gerekir. Anlamaya çalışması gerekir. Evet. Ne burada Ait Kerime'de Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Evet, dilleyen Rabbine, Rabbine varacak olan yolda bizimle beraber olsun diyoruz. Evet. Efendim bizlecimiz merhaba hocam. Sizi çok seviyoruz. Annemin bir sorusu var size. Kadınlar özel günlerinde Kur'an okuyabilir mi? Malini ya da Arapçasını? Okuyabilirse nasıl okur, kitabı kendisi açabilir mi ya da başkası mı açmalı ve Arapça ders dersleri veriyor. Öğrencilerine o şekilde ders verebilir mi, verebilirse nasıl verebilir ya da vermek uygun mudur, edebe aykırı mıdır? Çok teşekkür ederiz. Annem size çok selam söylüyor gönülden. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem annesine selam olsun. Kur'an deyince doğru anlamak gerekir. Kur'an okunan. Allah'ın vahyettiği. Kur'an'ı o okunması gerekeni, okunanı Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimize de okudu. Değil mi öyle? O da dinledi, o da sahabeye okudu. Sahabe bunu alıp yazıya döktü. O yazıya dökülen Kur'an değildir. O okunan Kur'andır. Kur'an kelime manası itibariyle de aynı şekilde kıraat edilen okunan demektir. Okunan Kur'an'dır. O öteki yazılı olan ona Kur'an denmez, ona mushaf denir. Sahifeler. Allah'ın vahyinin yazıldığı sahifeler, yazı. Yazı mahluktur. Kitap mahluktur. Kur'an mahluk değildir. Allah'ın vahyidir. Allah ile baki olan, ezeli ve ebedi olandır Allah'ın kelamı. Kur'an yani. Elimizdeki mushaftır. Ona abdestsiz de dokunabilir, abdestsiz de okuyabilir. Okuduğu Kur'an'dır. O Kur'an'ı her halükarda okuyabilir. Hem kadınlar o muayyen günlerinde okuyabilir. Dokunabilir, mushafa dokunabilir, açabilir, okuyabilir, dersi verebilir, dersi alabilir. Herhangi bir şekilde okumaya, öğrenmeye, evet, o kadınların özel günleri, o muayyen günleri mani değildir. Neden? Yanlış anlamışız. Elimizdeki mushafi Kur'an olarak anlamışız. Evet, O mushaf Kur'an okunandır. İçindeki manadır yani. Allah onu okuyalım diye, tekrar tekrar okuyalım diye indirmiştir. Ve o bizim hayat kitabımız. Bununla beraber mesela fark edelim ki, Süreyi ezber, Fatihayı biliyorsunuz. O sizin gönlünüzde yazılı. Hangi halde olursanız olun, nerede olursanız olun, o sizin gönlünüzde yazılı zaten. Hafızanda kayıtlı zaten. Hafızdır adam. Bütün Kur'an-ı Kerim'i hafız etmiş, ezberlemiş. Hafızasında kayıtlı midir? Kayıtlıdır. Yani ona dokunup dokunmanın bir şey var? Anlamı var mıdır? Okur. Evet, aynı şekilde müsaafada dokunabilir. Hangi halde olursa olsun, her yani o muayen hallerinde evet okuyabilir, ders alabilir, ders verebilir, vermelidir. Bu vazifeyi ihmal etmemelidir. Bu Allah'ın emridir. Mesela Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz diyenler bu hükmü hangi ayetten çıkarmışlardır? Onlara, ona, o ana kitaba, levh-i mahfuza temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetini öne alıp işte bundan dolayı Kur'an'a dokunmaz. Allah Kur'an demedi. levh i Mahfuz'i söyledi orada. Yani melekler o levh i Mahfuz'dan emirleri alırken şeytanlar oraya dokunamaz demektir. Yoksa Kur'an'a dokunmakla alakalı bir ayet değildir. Kur'an'ı okumanın, dokunmanın tek bir hükmü vardır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu. Kur'an'ı okurken taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Emir bu. Yani Kur'an'ı okurken yapman gereken şey Allah'a sığınmak. Şeytandan Allah'a sığınmak. Niye şeytandan Allah'a sığınman gerekir? Bu bir emir. Sığınırım de değil. Yani avuzu besmele çekmen yetmiyor. Eğer avuzu besmele çekersen bu durumda Allah'a sığınırım dedin. Ama Allah de demedi. Sığın dedi. Bunu yap, yapman lazım. Şeytan oraya bir vesvese vermemelidir. Demen lazım ki bu Rabbimin bana inzar ettiği kitaptır. Vahiydir. Rabbim bunu bana söylüyor. Bu Şeytana kapıyı kapatman gerekir. Şeytan şu niye şöyle oldu, bunu niye böyle söyledi, şöyle olsaydı olmaz mıydı? Demesene kapıyı kapatmış oldun. Bununla beraber Allah her neyi söylediyse hak odur, doğru odur. Onu olduğu gibi kabul ediyorum. Benim başka türlü bir bilgim olabilir ama Rabbim neyi söylediyse ben şimdi okuyacağım ya Rabbim şeytana, şeytandan Rabbime sığındım. Rabbim neyi söylediyse onu kabul ediyorum. İman etmişim, iman ettikim kitabımdır demelidir. Böyle sığınır ve okumaya başlar. Kur'an'ı okumanın tek şartı taşlanmış, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmaktır. Bu manevi abdesttir. Eğer şartlar, imkanlar müsaitse abdestini de alır, zahiri abdestini de alır, öyle okur. Ama o şartlar müsait değilse manevi abdesti alır. Manevi abdest Allah'ın emriydi. Yani taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmak Allah'ın emriydi. Diğerinde şartlar müsaitse abdest alır. Değilse tevmüm yapar. O da değilse zaten o muayyen günlerinde ise kadınlar Evet, ona da gerek yoktur. Buna beraber gene de, o halde olmuş olsa bile gene abdestini alır, gene o e, Kur'an'a karşı Allah'ın vahyine karşı, okuyacağı vahye karşı ne yapmış olur? O manevi edebini de takınmış olur. Nasıl ki biri e, sorun olduğunda abdestini alır, isterse 10 sefer abdesti bozulmuş olsun, diğer namaza kadar abdesti geçerlidir. Mazereti olduğundan dolayı. Eğer o da abdestli olarak okumak, ders almak ya da ders vermek istiyorsa o iki namaz arasındaki bir sefer abdest alır, diğer namaza kadar abdesti olduğu gibi geçerlidir. Buna böyle anlaşılması gerekir. Buna beraber abdest almasa bir şey olur mu? Kesinlikle hayır. Evet. Okuyabilir, öğrenebilir, öğretebilir. Buna beraber onu bir ibadet olarak yapabilir. O bir ne burada ait kelime de o bir rahatsızlıktır. Ay başı hari bir rahatsızlıktır. Bundan dolayı onu herhangi bir şeyden men etmek doğru değildir. Yani Kur'anı okumaktan dilemekten ya da öğrenmekten öğretmekten men etmek şeytanın hilesidir. Buna asla taviz vermiyoruz. Kur'an hayat kitabımız her anda okumamız gerekendir. Efendim Şeyma Güneş, Sayın Hocam iyi akşamlar. iyi akşamlar. Hocam kabir azabını destekleyen bir ayet bulamadım. Onun için de kabir azabına inanmıyorum. <gülüyor> kabir azabı ayeti var mıdır? Kabir azabı var mıdır? Evet. Kabir azabı ayeti. Eğer Allah bir şeyi buyurmuşsa her neyi söylediyse onun üzerinden anlamaya çalışmak gerekir. Allah Firavun'u anlatıyor. Buyurdu ki ayet-i kerimede Mümin Suresi 46. Ayet Firavun ve ailesi sabah akşam ateşe arz olunurlar. Sabah akşam ateşe arz olunurlar. Ya da sabahtan akşama ateşe arz olunurlar. Kıyamet günü ayetin devamı. Kıyamet günü onlar için en şiddetli azap vardır. Bu kıyamet günü değil. Kıyamet günü gelmeden önceki hali sabah akşam ateşe arz olunmakmış Firavun ve ailesi bununla beraber her kafir için her o Fir'auni nefse sahip olup Rabbini kaybeden, nankör olan şükrü, küfreden Allah'a şirk koşan münafık olan bütün o müşrikler kafirler aynı zamanda münafıklar için kabir azabı varmış. Allah ateşe arz ediyormuş. Kıyamet günü, kıyamet günü zaten onlara en şiddetli azap, evet o cehennemin azabı vardır. Ayet söyledim, Mü'min Suresi 46. ayet olması gerekir. Bu ayete baktığımızda, bunu gördüğümüzde kabirde azap yoktur ya da ölümden sonra kıyamete kadar azap yoktur demek doğru değildir. Söylersek Rabbimize ters düşeriz. Yani vardır veya yoktur. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Biri öldüğünde hiç kimse için yani ölümden sonra böyle bir şey vardır demek mümkün değildir. Kimine azap vardır, kimine nimet vardır. Kimi uyur, sanki bir saat uyumuş gibi uyanır. Kimisi cennettedir. Şehitler gibi, Allah yolunda ölenler gibi. Allah katında rızıklanırlar, ikrama nail olurlar. Kimisi Allah'ın huzurunda, Allah'ın cemalini müşahedeye dalmıştır. Her bir kul için haline, dünyadaki yaşadığı hale göre, kazandıklarına göre durum farklı farklı apayrıdır. Onun için, yani ölümden sonra böyle bir hayat var demek doğru değil. Çünkü hayat çok farklıdır. Yani Allah anlatırken her birini farklı farklı anlattı. Bir kısmı azap görüyor, bir kısmı nimet içinde, bir kısmı cennette bir kısmı Allah'ın huzurunda. Hepsi farklı farklı ayrı ayrıdır. Onun için böyle hüküm verip yani ölümden sonra azap vardır yoktur demek yanlıştır. Doğru değildir. Azap da vardır. Sıkıntı da vardır. Uyuyup sanki böyle yarım gün uyanmış gibi uyumuş gibi uyanlar da vardır. cennete olanlar vardır. Allah'ın huzurunda olanlar vardır. Hepsi de ayet. Evet. İman konusu olan herhangi bir şeyde böyle kesin hüküm vermek doğru değil. Allah neyi söylediyse bize düşen onu sadece öyle anlayıp öyle iman etmektir. Gerisini o biliyor. Bize yap yapacağı muameleyi bilmiyoruz. Neyi kazandığımızı bilmiyoruz. Bize düşen, evet biz ne olacağız? Huzura nasıl çıkacağız? Hangi muameleyi göreceğiz? Bize düşen bunun hesabını yapmaktır. En güzel, en güzeli neyse onu yapmaya çalışıp en güzeli kazanmaya çalışmak lazım. Evet. Efendim İstanbul'dan Cüneyt. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm bizi cümle. aydınlattığınız <gülüyor> için Allah sizden razı olsun. Ben soru sormak yerine bir şey rica ediyorum. İstanbul'da dergahınız varsa TV dışında kanaldaki arkadaşlar bizi bilgilendirebilir mi? Sizinle olmak bizi mutlu ediyor. Bizi kabul ederseniz çok sevinirim. <gülüyor> Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Cüneyt kardeşimize selam olsun. Aslında evet kardeşlerimiz vardır. Bayan kardeşlerimiz de vardır. Erkek kardeşlerimiz de vardır. Ama önemli olan onların orada evet, diğer şehirdeki kardeşlerimiz için de geçerlidir bu. Bir araya gelmeleridir. Yani hazır bir şeyi beklemek doğru değildir. Onlar birbirini aramalıdır, bulmalıdır, aynı şekilde kendileri bir dergah açıp beraber zikretmek için, beraber Allah'ın ayetlerini okuyup anlamak için, Allah yolunda yürümek için çaba gayret sarf edip onların dergah olması gerekir gönüllerinin dergah olması gerekir. Sonra bir mekana ihtiyaç olduğunda bir mekanda toplanmak için de aynı şekilde onların bir çabalıkları hesap etmeleri gerekir. Dergah bizim dergahımız değildir. Dergah onların dergahı. Dergah aynı şekilde Allah'a açılan kapı olmalıdır. Bunun için de bizim gerekeni yapmamız gerekir. Yani onu beklemek yerine hazır olanı bulmak yerine nasıl yaparız da bir o dergahı açarız hep beraber kardeşlerimiz de orada o yolculuğu yaparız, birbirimize yardım eder, destek oluruz düşüncesi olmalı. Bunun için de çaba gayret sarf edilmelidir. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Allah onlara Önde yürüyenler dedi, hayırda yarışanlar dedi. Bize düşen o önde yürümeye çalışanlardan olmaktır, hayırda yarışanlardan olmaktır. Bunun için bu imkanı değerlendirip bunu da yapmaya çalışmak lazım. İlk yapanlar, evet, sonra gelenlerin kazandığını aynı zamanda kazanmış olurlar. Onun için önde yürümeye çalışmak lazım, bizim gerekeni yapmaya çalışmamız lazım. Yoksa biz gerekeni yaparız. O zaman gene hep biz önde olmuş oluruz. Biz kardeşlerimizin bulunduğu yerde önde olmalarını istiyoruz. Önde yürümelerini istiyoruz. Bu ümmet, bu bir cemaat değil. Bizim cemaatimiz cemaat değil. Ümmet cemaati. Ümmetin birliği. Onun için böyle bakıyoruz. Ve herkes de davetlidir. Düşüncesi, fikri her ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun, evet. Kul olmak isteyenler Kulluğu kabul edenler davetlidir. Hayatın gayesi Allah'ın üzerimizdeki muradı Allah'a kul olmaktır, abd olmaktır, aşık olmaktır, dost olmaktır. Allah'a halife olup ayna olmaktır. Bunu isteyen buyursun diyoruz. Buyursun hep beraber yürüyelim. Kardeşlerimiz yapmaya çalışsın, biz de gerekeni yaparız inşallah. Efendim selamünaleyküm demiş bir izleyicimiz. Dilim ayrı, aklım ayrı, kalbim ayrı söylüyor. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım ki sürekli Allah'ın aşkıyla olayım? Evet, güzel söyledi kardeşimiz. Eğer dil ayrı, akıl ayrı, gönül ayrı telden çalıyorsa önemli olan her birinin ne dediği gelir. Eğer her biri bir şey söylüyorsa, bu durumda hepsi kalabalık yapıyor. Boş kalabalık, hiçbirinin de sözü geçmiyor, hiçbirinin de ne dediği sahibi tarafından anlaşılmıyor demektir. Bu durumda bu dilin, bu kalbin, bu gönlün, aklın sahibi kendini bilmemiş, anlamamış demektir. Emir gönülden gelmelidir. Emir imandan gelmelidir. Emir ruhtan Allah'tan gelmelidir. Dilin, kalbin, aklın, öbürlerin bunu söylemesi gerekir. Ne geldiyse onu alıp, onu dile getirip, onu fiile dökmeleri gerekir. Evet, aklımızı da, dilimizi de, kalbimizi de, gönlümüze, ruhumuza tabi edip, Allah'ın vahyine tabi kılmamız gerekir. Oradan ne geliyor? Hep beraber oraya dikkat edilmesi gerekir, etmemiz gerekir. Yani bize düşen, Rabbim ne söyledi? Rabbim ne söylüyor? Rabbim benden ne istiyor? Deyip, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi Rabbimizden ayırmayıp, aynı şekilde öğrendiğimizi, anladığımızı, Allah'ın emrettiğini dilimizle ikrar etmektir. Allah demektir, la ilahe illallah demektir. Böyle yapmayana kadar her biri bir telden çalıyor. Her biri bir tarafa davet ediyorsa sorun var, arada kalmışız demektir. Biri camiye çekiyor, öteki başka yere çekiyor. Bir bakıyorsun dil, kalbin tercümanlığını yapıyor, aklın tercümanlığını yapıyor, bir bakıyorsun nefsin tercümanlığını yapıyor, evet, birbirine ters düşen şeyler söyler. Bir bakıyorsun böyle Allah'a doğru gidiyor, koşuyor, bir bakıyorsun ters tarafa koşuyor bu sefer. Evet, bu kendini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen, arada kalmış biri demektir. Bu halden kesinlikle kurtulmamız gerekir. Tek kelimeyle kurtulabilmek için Allah demek gerekir. Rabbim Allah'tır. Ben Allah'ın kuluyum. Benim Allah'ın rızasını kazanmam gerekir. Rabbimin sevgisini kazanmam gerekir. Allah'ın muradının üzerimde gerçekleşmesi gerekir. Sana döndüm ya Rabbi. Sana döndüm. Bu hayattaki gayem, hedefim, amacım senin rızandır. Senin dostluğundur, yakınlığındır, sevgindir, aşkın, muhabbetindir. Bu hayattaki gayem Hazreti İnsan olmaktır. Sana halife olmaktır. Sana dost olmaktır. Senin muradının üzerimde gerçekleşmesidir ki sana abd olmaktır. Gerisi, gerisini hepsini bu yolda bunun için kurban ederim Ya Rabbi. Dediğimizde iş bitiyor. Dilimizde, gönlümüzde, aklımızda, kalbimizde, bedenimizde, bütün varlığımız birlenir. Tevhid de bu zaten. Birlemek. Hepsini bir araya getirip birlemek. Birleyip Allah'a teslim etmek. Bir olana teslim etmek. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah demek bu. Yani hem dilimizle, hem aklımızla, hem gönlümüzle, hem bedenimizle, bütün organ organlarımızla evet, la ilahe illallah demiş oluruz. Tevhid olmuş olur. Yoksa her biri bir şey söylüyorsa, her seferinde bir tarafa gidiyorsa evet, darma dağınık demektir. Darma dağın olmuşuz demektir. Kendimizi toplamamız gerekir. Toplayacağız kendimizi inşallah. Bunu görüyor ve bunu farkındaysak inşallah kendimizi toplayacağız, toparlayacağız. Rabbimize yürüyeceğiz inşallah. Efendim bir iziniz iyi akşamlar. Tövbe edince Allah affeder mi? Tövbe edince Allah affeder mi? Elbette ki. Allah bütün günahları affeder, mağfiret eder buyurdu. Ey nefsini kendini israf eden kullarım Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları affeder buyurdu. Bütün günahları affeder. Başka bir ayet-i kerimede Allah bütün günahları affeder, şirki affetmez. Allah'a şirk hoşulmasını benliği, kibri affetmez. Eğer affetmez desek ne olur? Affetmez desek Allah'ın Efû ismini, Ghefûr ismini, tevab ismini, Ghaffar ismini, Rahman ve Rahim ismini, Vedud ismini, İlah ismini birden inkar etmiş oluruz. Allah affetmez, Allah afu değildir. Allah mahfiret etmez, Allah gafur değildir. Allah rahmet etmez, rahmetiyle muamele etmez. Allah Rahman ve Rahim değildir dedi. Allah sevmez, Allah Vedud değildir, Allah ilah değildir demiş oluyoruz. Allah Rab demiş oluruz. Allah'ın isimlerini, yani Allah'ı inkar etmiş oluruz. Allah böyle bir şeyden, böyle bir düşünceden muhafaza etsin. evet. Allah affeder, kul kendini affetmez. Niye affetmiyor? Ya da niye affedemiyor? Allah'ı bilmiyor ondan. Allah'ı tanımıyor ondan. Allah'ın kulünü ne kadar sevdiğini anlamamış ondan. Kendini Allah'ın ortağı gibi görüyor ondan. Haberi yok. Yani bu alemde insanın ne büyüklüğü olabilir? Nasıl bir büyüklüğü olabilir? Evet, dünya eğer gökten bakacak olsak, göğün birinci katından bakacak olsak dünya görünmüyor. Görünse ne kadar görünür? Top kadar bir şey üzerinde milyarlarca insan hepsi bir nokta kadar biri büyüklüğü yoktur onların. Evet orada birbirlerine düşmüşler ben diyorlar. ''Burası bana ait, burası ötekine ait.'' diyorlar. Bu galaksi gibi 400 milyar galaksi varmış. Her bir galakside 400 milyar gezegen var. Her biri dünyadan çok büyük. Yani o dünya üzerinde insanın büyüklüğü nedir ki kendini öyle bir şey zannediyor? Ben yaptım, Allah beni affetmiyor. Günah işledik, yanlış yaptıysa kendimize zarar verdik. Kendimizi Allah'ın huzurunda rezil etmişiz. Yani bir de beni affetmez deyip büyüklenmenin, günahımızla büyüklenmenin bir anlamı var mıdır? Evet, acizliğimizi biliyor, Rabbimize boynumuzu büküyor. Evet, ya Rabbi kendime zulmettim. Babamız Adem Aleyhisselam öyle söylemişti. İnna zelemna enfusenâ. Biz kendimize, nefsimize zulmettik. Aynı şekilde Yunus Aleyhisselam'ın ben kendime zulmettim, zalimlerden oldum. Peygamberler öyle söylüyor, bize de düşen öyle söylemektir. Kendimize zulmetmişiz, Allah'a değil. Beni affetmez demek ne demek? Ben de onun kadar büyüküm, ben ona yanlış yapmışım, beni affetmiyor demektir. Arziyetimizi, kulluğumuzu, hiçliğimizi, hiçbir şey olmadığımızı, kabul edip, boynumuzu büküyor, beni affet, mağfiret et ya Rabbi diyoruz. Allah'ın afi, mağfireti tecelli eder. Günahımızın affedildiğini tadarız. Evet, affedince, rahmetiyle bir de gönlümüzde muamele ediyor. Hadi kulum gel, bak seni affettim gel, sildim günahını gel. Evet bize düşen Rabbimize koşmaktır. Evet. Benzer evet, Bir soru daha vardı ahla ilgili. Konya'dan Kamile Üçler, Selam yollamış, el öpüyorum demiş. Çocukları kaybedenleri ve kaybolan çocuklara zarar verenleri de Allah affedecek mi? Ya da böyle yapanlar af dilerse Allah onları da affeder mi? Evet. diye sormuş. Kim ne yaparsa yapsın, ne yapmış olursa olsun. Onların hakkında hüküm verecek olan bir tek Allah'tır. Hiç kimse, hiç kimse için hüküm veremez. Allah Ait Kerime de buyururdu. Allah kıyamet günü Hazreti İsa'ya sorar, sen mi beni ve anamı iki Rab edinin diye bunlara söyledi. Hristiyanlar Hazreti İsa için Allah'ın oğlu ilah diyor ya. Evet ne buyurdu İsa Aleyhisselam? Ya Rabbi benim böyle söylemediğimi biliyorsun. Ben onların içindeyken onlar arasında gözüydüm. Buna müsaade etmedim böyle bir şeye. Ama ben işlerinden ayrıldıktan sonra onları bir tek bilen sensin, gören sensin, gözetleyen sendin. Eğer onlar böyle söylemiş, böyle yapmışlarsa onlar senin kullarındır. Eğer dilersen affeder, dilersen azap edersin buyurdu. sen aziz ve hakim olansın. İzzet senin, hikmet senin, istersen affeder, dilersen affeder, dilersen azap edersin. Azap edersen senin kullarındır, affedersen aziz ve hakim olan sensin. İzzet senin, şeref senin. Onlar hiçbir şekilde zaten sana bir eksiklik vermemiştir. Bak nasıl, bir peygamber nasıl Rabbinin huzurunda beyan ediyor hali. Onlar sana şirk koştuysa affetme demiyor. Bize de düşen evet, böyle bakıp böyle düşünmektir. Böyle konuşmaktır. Allah affeder mi? O onun bileceği bir şeydir. Dilerse herkesi affeder. Dilerse evet i nezare kadar iman varsa her günahı affeder. Kimse ona hesap sorabilir mi? Azap ederse onun kulüydür. Affederse aziz ve hakimdir. Azamet sahibidir. İzzet sahibidir. Hikmet sahibidir. Hikmetinden sual olunmaz. Dilediğini yapandır. Onun adına hüküm vermek bize yakışmaz. Bir kula yakışmaz. Allah şunu affeder ya da bunu affeder etmez demek haddini aşmaktır. Allah'a karşı en büyük saygısızlığı yapmaktır. Böyle düşünmek. Biraz önce söylemiştim. Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir kul Allah falancayı affetmez dedi. Allah da buyurdu ki kimdir o benim adıma hüküm verip Allah falancayı affetmez diye. Onu affettim. Senin de amelini iptal ettim. Neden? Allah adına hüküm veriyor ya ondan. Senin amelini iptal ettim. Neden dolayı? Benim adıma hüküm verdiğinden dolayı. Yaptığın hiçbir şeyi kabul etmiyorum dedi Allah. Onun için haddimizi bilmemiz gerekir. Allah bize böyle söyler. Yani şun, şunu affeder mi? Şunu affetmez mi? Şunu şöyle yapar mı? Yani kendimizi ne zannediyoruz? Ortak mı zannediyoruz? Ya da Allah bize böyle bir Emri, yetkiyi verir mi? Emir olun. Hüküm onun. Ne yapacağını bize beyan eder mi? Haşa. Allah hiç kimseyi sırrına ortak etmez. Allah'ın ortakı yok. Şeriki yok. Bir kul olarak bize düşen kulluğumuzu bilmektir. Kendi hesabımızı bilmektir. Başkasının hesabını görmek ya da hüküm vermek bize ait değil. o bir tek alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Eğer böyle yapmazsak birini bir harine bakıp bir hatasına, bir eksikliğine, bir yanlışına, bir günahına bakıp hüküm verirsek ona en büyük zulmü yapmış oluruz. Allah'a da bu buna böyle hüküm, bu, muamele et. hükümini böyle ver, böyle muamele et. Ben böyle istiyorum. Ben bunu böyle biliyorum. Allah demez mi? Oğlum sen kimsin? Sen kimsin? Onun için haddimizi bilmemiz gerekir. O sınırı korumamız gerekir. Allah adına affeder mi, affetmez mi meselesine gelince ya da Allah nasıl muamele eder meselesine gelince bir tek Allah bilir. Hiç kimse bilemez. Evet. programın programında sona gelmişiz. Bir mesajla izin zoruz efendim. Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm. Sevdamın mihrabısınız efendim. Sevdam Allah. Ben onu sizin gönlünüzde buldum. Allah verir çok seviyorum efendim. Ellerinizden öperim demiş. Allah razı olsun. Allah sevdamızı da, aşkımızı da, muhabbetimizi de mübarek etsin inşallah. İnsanı mübarek kılan zaten o aşk, o muhabbettir. Allah'a olan, Allah için olan o sevdadır. Varsa aşk, o muhabbet, o sevda, her şey tamam. Yoksa o her şey harap, her şey perişan. Eğer biri Allah'a aşıksa, Allah'a sevdalıysa, onun gözü başka başkasını görmez, göremez. Her ne olursa olsun sadece onu ister. Onu hatırlatan her şey onun için bir ayettir. Bir zikirdir. Onu hatırlatan her şey Allah'tan bir tecelli. aynada onu görür. Evet. Allah hepimizi Allah'a, Rabbine aşık olanlardan eylesin. Amin. O aşkı, o muhabbeti kazanmak için çaba gayret sarf edenlerden eylesin inşallah. Allah'ım selami, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, aşkının tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun inşallah. Amin. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun inşallah. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin, Amin. kardeş eylesin. Amin. Hem dünyada hem ahirette mahşup eylemesin. Amin. Rabbimiz bizi Amin. husurunda mahşup eylemesin inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Sorularınız bir hayli fazla olduğu için inşallah devam edeceğiz, bizi izlemeye devam ediniz. Buruşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.